Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen radyo oyunu yarışmalarında ödül kazanan bütün oyunları yeniden yayınlıyoruz. Şimdi 1998 yılında Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümü nedeniyle yapılan yarışmada arkası yarın dalında birincilik kazanan oyunu sunuyoruz. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Anadolu Ateşi 1. Bölüm Yazan Miyase Sertbarut Dramatürk Bilge Bölükbaşı Yöneten Ejder Akışık Yapımcı Metin Öztekin Efektör Hamit Çelik Bu bölümde oynayanlar Şefika Berin Öne Ferhunde Sema Aybars. Mülazım Memduh Bey, Murat Atak. Halide Edip Hanım, Ayşe Akınsa. Bir Kadın, Serpil Çağran. Genç Adam, Cüneyt Gündoğdu. İkinci Adam, Sinan Pekinton. Rıza, Mustafa Ali Sezal. yenge evin temizliğini bitirdik Otur dinlen artık ah, Geldim işte Çorbayı verdim ocağa da Aa, Daha erken ben pişirirdim çorbayı Aa, Erken olur mu Hava kararmaya başladı baksana oh, Mangalın ateşi de tam kıvamında <gülüyor> Cezveyi süreyim de birer kahve içelim seninle karşılıklı Hı? Hak ettik değil Aa, Allah aşkına otur ben sürerim cezveyi. Aa, sen nakışını işleseydin Şefika. Aa, acelesi mi var? Öyleyse ben de sedire oturayım şöyle. Ay ay ay ay ay ay belim. Aa, dur dur dur. dur şu yastığı koyayım arkana. Oh. Ha. Ay, rahat ettim, sağ ol. Ev temizliği yordu beni bugün. Yaşlanıyor muyum ne? Hayır. ilahi yenge. <gülüyor> Duyan da seni 3.30'unda otuzunda sanır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olsun bakalım Yarın akşam Nur'un İsa'nın kına gecesine gidecek miyiz? Aa, gitmezsek ayıp olur Fakat hiç canım istemiyor Memleketin her tarafı kan ağlarken gül oynamak bizim neyimize? <gülüyor> doğru söze ne denir? Yunan İzmir'e çıktı da içerilere doğru ilerlemeye başladı bile Zaten o geniş topraklardan ne kaldı geriye? Şimdi elimizdekini de paylaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın İstanbul'da gider elden. Güya işgal altında değil. Boğaz'da düşman donanmasının gemileri demirli. Askerleri dört bir yanda kurumlu kurumlu dolaşıyor. İşgalden ne farkı var sanki? Sus, sus. Allah göstermesin o günler Göstermesin sus. de eli kolu bağlı oturup duruyoruz. ümid etmek için bir şeyler yapılması lazım. Fransızlar Mersin'de, Adana'da, İskenderun'da... İtalyanlar Antalya'da <gülüyor> Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Yine mi zulüm? Anlatma ne olur içirim kaldırmıyor <gülüyor> Zulümden beter Halka ilaç, yiyecek, battaniye yardım yapıyorlarmış Ee ne var bunda? Sanki kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun Asıl bundan korkmalı Çünkü dağıttıkları unla, pirinçle, şekerle vatandaşlarımızı avlamaya çalışıyorlar Sahipsiz kalmış bu bereketli toprakları Halkı isyan ettirmeden avlamaya çalışıyorlar akıllarınca Anlatılanlara göre karış karış gezmişler oraları Tarihi eser bile aramışlar Ormanları, madenleri keşfe çıkmışlar hey, Kahve taşıyor Şefika <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi ki söyledin lafa dalınca <gülüyor> Buyur kahveni Eline sağlık Ne olacak bu memleketin hali Söylesene Şefika Herkes bir tarafından çekiştiriyor Yine Mülazım Memduh Bey'den mi gelmiş bu haberler hmm. sini anlatıyor Ben de Saliha teyzeden öğreniyorum Geçen gün gitmiştim ya onlara Senin işin vardı gelmemiştim hmm. O gün anlattı Saliha teyze İzmir'in işgal edildiğini de onlardan öğrenmiştik. Ne uğursuz gündü. Hı hı. Nasıl ağlamıştım. Fakat diyorum ya yenge... ...tek tek ağlamışız, sızlamışız ne fayda. İşte Hasan Tahsin... ...kıyıya çıkan Yunanlılara tabanca ile ateş etmiş... ...anında şehit edilmiş. Askerlik şubesi başkanı Miralay Süleyman Fethi de öyle. Vatanının gözler önünde haksız bir işgale uğramasına nasıl dayanır insan? Supi ne yapıyor acaba? Kuvayi milliye ruhunu yayacağım orada deyip gitti Akşehir'e. Rıza da sorup duruyor. Babam ne zaman gelecek? Babam ne zaman gelecek? Dilinde hep bu. Ben de abimle gidebilseydim keşke. Onca erkeğin arasında senin ne işin var? Hem kız başına ne faydan dokunur ki onlara? İstanbul'da oturup olan biteni uzaktan öğrenmek çok daha acı veriyor insanı. Ah oh, Dünyaya erkek olarak gelmek varmış. İstanbul'da işgal edilirse... Bizim evlerimize de girer mi bunlar? Ha, ne fark eder yenge? İstanbul, İzmir, Ardahan, Antalya... Hepsi bu vatanın parçası değil mi? Girdikleri her toprak parçası bizim evimiz değil mi? Doğru söylüyorsun da... Ne bileyim korkuyor işte insan. Ay geç oldu Şefik Arıza Hala sokakta oynuyor. Çocuk işte. Kendi kendine eve gelmeyi akıl etmiyor. Sana zahmet çağrı ver. Ben de çorbaya bakayım. Olur yenge. Sakın elimi bırakma Rıza Ayakkabını alıp hemen eve dönelim İki adımda bir şu düşman askerlerine rastlamak çok rahatsız etti benim Hala bak şu da ayakkabı var Bonmarşe mağazasında daha çok çeşit var Rıza Hemen ileride oraya gireceğiz Ah, hala karşıdan Memduh abi geliyor Ah dur dur elimi bırakma nereye gidiyorsun Memduh abi Allah, kaç Rıza sen ne arıyorsun buralarda bana ayakkabı alacağız Annenle mi? E, merhaba Memduh Bey Aa, Merhaba Ferhunde Hanım Ben Ferhunde Hanım değilim Şefikayım. Kusura bakmayın Şefika Hanım Sizi tepeden tırnağa kapatan Bu örtüler içinde tanımam mümkün değildi Haklısınız Ben de bundan çok rahatsızım Fakat ne yaparsınız Bugünlerde ortalarda pek dolaşmasanız iyi edersiniz Malum Etraf düşman askerleriyle dolu münasibetsiz bir durumla karşılaşabilirsiniz e, İşimiz biter bitmez döneceğiz e, Zaten bir daha Beyoğlu'na çıkmak niyetinde değilim İsabet edersiniz Sen de Rıza Evinizin kapısından uzaklaşma Olur mu? Baş üstüne kumandadım. <gülüyor> Aferin Rıza Sen iyi bir asker olacaksın Bütün erkek çocukları böyledir işte Askerliğe pek meraklıdırlar Askerlik onlara oyun gibi geliyor Bilmezler ki askerlik demek her an savaşın içinde, ölümle burun buruna yaşamak demektir. Vatan için ölmek beni korkutmuyor Şefika Hanım. Vatanım göz göre göre düşmanlar tarafından çiğnenirken hiçbir şey yapamamaktan korkuyorum. Korkunuzu paylaşıyorum Memduh Bey. Keşke ben de bir şeyler yapabilsem. Bir şeyler yapmak istiyorsanız yarınki mitinge gelebilirsiniz. Hangi mitingi? Yine mi miting var? İzmir'in işgalini protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda miting yapılacak. Vatanını seven herkesin oraya gitmesi lazım. Ha, gelirim Memduh Bey. İki elim kanda olsa gelirim. Yalnız mı geleceksiniz? Ee, yengem de gelmek isterdi eminim. Fakat Rıza'yı yalnız bırakamayız. O halde müsaade ederseniz size refakat edeyim. Mitingin çok kalabalık olacağı söyleniyordu. Şey... Tabii. Yarın sabah sekizde sizi tramvay durağında beklerim. Peki Memduh Bey. Ee, müsaadenizle biz gidelim artık Annenize hürmetler ederim Sizde Ferhunde hanımefendiye selamlarımı söyleyin lütfen Allah'a ısmarladık kumandanım Selametle küçük asker Ayakkabılarını güle güle giy Sağ ol kumandanım Muhteşem bir manzara. Artık milletim uyanıyor. Aman dikkatli olalım Şefik Hanım. Biraz evvel az kalsın gözden kaybediyordum sizi. Haklısınız Memduh Bey. Fakat insan ister istemez bu muhteşem kalabalığın akışına kaptırıyor kendini. İşte milletimizin kalbi şu an bu meydanda atıyor. Bu büyük kalbin bir parçası olmak çok heyecanlandırdı beni. Ellerime bakın nasıl titriyor Benim de öyle. Zannediyorum bu meydana gelen herkes aynı heyecanı yaşıyor. Minareleri gördünüz mü? Siyah matem bayrakları asılmış. Sultanahmet Meydanı çok önemli bir güne şahit oluyor. Etraftaki binalara bakın. Ağaçlara bakın. Her yerde halkın uyanışı var. İşgalcilere iyi bir ders olacak bu. Şimdi kim konuşacak acaba? Bilmiyorum. Ama Halide Edip Hanım diyorlar. Bakın, bir kadın yöneldi kürsüye. Şengül askerler arasında. Halide Edip o olmalı. Şengül'e askere ne lüzum var? Bu milletin evladını biz koruruz. Halide Edip Hanım kürsüye çıktı gördünüz mü? Ah nasıl da heyecanlı görünüyor. Allah'ım! Bir Türk kadını meydandaki binlerce kişiye hitap edecek. Tarihi bir gün yaşıyoruz Memduh Bey. Padişah'ın hafiyelerine, İngilizlerin silahlarına karşı ne büyük cesaret. Kardeşler, vatandaşlar! 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor. Bu meydanlardan çok zaman alaylar halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor. Başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki ben bu vatanın bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde <gülüyor> eğiliyor. Onlara <gülüyor> bugünün <gülüyor> şu genç bayılacak kalva. Yardım edelim <gülüyor> Memduh Bey. Su Hilfsız yok mu? Olan... Rica ederim biraz su <gülüyor> bulun. Kalbine, Buyur kardeşim. Çantamda kola var. Eline yüzüne izinde süren iyi gelir. Alın Memduh Bey. Kardeşler. Kardeşim. Evlatlar. Vatan perver kardeşim. Gelecektir ki Dayanamadı bu heyecan. Daha büyük kim mahkeme Milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir o mahkeme bugün bizim aleyhimizde olan devletlerin tertlerinden teşekkür edecektir İngilizler tayyareyle bizi korkutmaya çalışıyor Üzerimize ateş edecek olsalar bile Bu meydandan kişinin bir kişinin dahi kılı kıpırdamaz Şefika Hanım Kardeşler, evlatlar, beni dinleyiniz Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz Ve kalbimizdeki haklı isyan Kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan. Milletlerin hakları, ilan kadar Milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. Devam aldın Şefika. Meraktan öldüm vallahi. Ah, gelebildiğime şükret yenge. Ah, orada olmalıydın. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı bir gün geçirmedim. Nasıl bir kalabalık vardı anlatamam. Ayasofya, Sultan Ahmet, divan yolu, çemberli taş, insan zeliyle kilitlenmişti sanki. Minarelere siyah bayraklar asılmıştı. Yel gök insan sesiyle inliyordu. Sahim mi Şefika? Keşke ben de gelebilseydim. Eee? Sonra ne oldu? Kürsünün etrafını cihan savaşında sakat kalan zabit ve askerler çevirmişti. Önce Mehmet Emin Bey çıkmış kürsüye. Ee, sonra Fahrettin Hayri Bey. Biz onlara yetişemedik. Çok tesirli konuşmalar yapmışlar. Fakat fakat Halide Edip Hanım adeta coşturdu milleti. Ne diyorsun sen Şedip <gülüyor> Yani bir hanım kürsüye çıkıp millete hitap etti öyle mi? <gülüyor> Tabii. Hem de yüzü açıktı. Ah. Kimse de ona başka bir gözle bakmıyordu Kadın erkek hepimiz biriz artık Tek yüreğiz yenge Ay ne bileyim şaşırdım kaldım Sonra <gülüyor> en sonunda Selim Sırrı Bey konuştu Ah yenge görseydin bu metin Fatih'tekinden Üsküdar'dakinden Kadıköy'dekinden daha muhteşemdi Ay İnşallah memlekete bir faydası olur Halide Edip neler söyledi peki Kardeşler, vatandaşlar diye hitap etti önce. Yedi yüzyılın şerefi göğe yükselendi. <Gülüyor> Güzel İstanbul'umuz da gitti elden. Resmen işgal altındayız artık. Ah! Bugünleri göreceğime ölsem daha iyiydi. Şimdi esir bir millet olarak mı yaşayacağız biz Şefika? Hayır yenge, hayır asla. Bir mucize olacak, göreceksin. Hatta oldu bile. Keşke. Bütün ümidimiz o artık. Mustafa Kemal Paşa. İşte mucizenin adı bu. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan o değil mi? ...bu eli kolu bağlı oturan İstanbul Hükümeti'nin yapamadığını o yapacak demektir. Halkımız onun etrafında toplanıyor. Hem de büyük bir coşkuyla. Hepimiz onunla birlik olmalıyız. Ona koşmalıyız. Göreceksin, o kurtaracak bizi. İnşallah Şefika, inşallah. Saliha Deyze, de Memduh Bey'in Anadolu'ya geçmek istediğini söyledi dün. E, herkes gidiyormuş madem, o da gider tabii. Ay, az kalsın unutuyordum... Sana sevinici bir haber var. Ah, Rıza geldi galiba. Allah, Allah, sana bir şey söyleyeceğim. Ay. Dur oğlum, yavaş. Ne bu halin? Bak baban geliyor. Artık vaktiyle eve gelmeyi öğren. Ah, abim mi geliyor? Ben de tam onu söyleyecektim sana. Geliyor ya. Gizli bir vazifeli. Birkaç gün kalabilecekmiş sadece. Yarın Pendik İstasyonundan karşılayacağız Demek birkaç gün için Olsun Görücüğim gelmişti abimi Bize Anadolu'dan güzel haberler getirir inşallah Anne Babam da işgal sabitlerine selam vermek zorunda kalacak mı? Ay, bu da nereden çıktı şimdi? Lazım Memduh abi Öyle bir emir aldıklarını söyledi Ben de onu tramvay durağına kadar götürdüm Aa, Kendi gidemiyor mu? Ben götürdüm de ne demek? Ben düşman zabiti var mı yok mu diye bakıyordum. Yoksa işaret veriyordum. Hı. O da yürüyordu. Onlara selam vermeyi utanç verici buluyormuş. Bir Türk askeri için hakikaten utanç verici. Aferin Rıza. İyi şey. düşünmüşsün. Aa sahi. Bana ne söyleyecektin? Şey hala. Memduh abi bu kağıdı gönderdi sana. İkinize de selam söyledi. Allah Allah. Ver bakayım Şefika Hanım Cüretimi mazur görün Bu notu size göndermek mecburiyetinde kaldım Sizinle önemli bir mesele hakkında görüşmem lazım Lütfen bu gece 12'de arka bahçenize çıkın Sizi orada bekleyeceğim Ne diyor Şefika? Ee, Rıza Sen biraz odana git yavrum Peki hala Memduh Bey bu gece beni arka bahçeye çağırıyor Önemli bir şey söyleyecekmiş Gidecek misin? Bir gören olursa dedikodu ayuka çıkar Gitmem lazım yenge O yüzden geç saati seçti herhalde Hem arka bahçede kim görecek? Aman dikkatli olun Elalem'in ağzına laf düşürmeyin Şefika Güzelse Sert Barut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.